Bürde Kasidesi Allah'ın kelamı nice mücadele edenleri yere serdi. Delileri mağlup etti nice azılı düşmanı. Cahiliye döneminde ümmi iken ilim sahibi olman, yetim olduğun halde edebin sana mucize olarak yeter. 9. Bölüm Allah'tan Celle Celaluhu, mağfiret ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat dileme hakkında. Peygamber'e bu metiye ile hizmette bulundum. Şiir ve hizmetle geçen ömrüm günahlarına af ümit ederim. Bunlar sonucundan korkulan gerdanlığı boynuma taktı. Bunlarla ben sanki kurbanlık bir deve gibiyim. Her iki çağımda çocukça sapıklıklara uydum ben. Günah ve pişmanlıktan başka bir şey geçmedi elime. Ey yaptığı ticarette zarar eden nefis! Dünyaya karşılık dini almadın, Olmadı bir tevesülün. Kim peşini veresiye satarsa din hususunda, Açıktır bu alışverişte zarar edeceği. Günah işlesem de bozulmaz peygamberle olan kelamım, Kesilmiş sayılmaz onunla manevi bağım. İsmi Muhammed'dir onun ve ben onun himayesindeyim. O yaratılanların arasında ahde en vefalı olandır. Eğer kıyamet günü tutmazsa benim elimi, ''Bana ki, ey ayağa kaymış adam, vay senin haline.'' Kendisinden medet umanı boş çevirmez, ona sığınan komşu hürmet görmeden dönmez. Düşüncelerimi onun metine tahsis ettiğimden beri, buldum kurtuluş için hamilerin en eftalini. Muhtaç olanı asla eli boş çevirmezdi, yağmurun tepelerde çiçekler bitirdiği gibi. Methimle istemedim dünya çiçeklerini, Herem'i övmesi üzerine Züheyr'in topladığı gibi. 10. Bölüm Münacat ve ihtiyaçları arz etme hakkında Ey yaratılmışların en hayırlısı, Senden başka kimin var benim, Ölüm gelip çattığında sığınabileceğim. Bana şefaat etmekle gelmez makamına noksanlık, Kerim olan Allah, müntakim ismiyle tecelli edince. Şüphesiz dünya ve ahiret senin cömertliğindendir, levh mahfuz ve ilmi kalem senin ilimlerindendir. Ey nefis büyük günahlarından dolayı düşmeye ise, Büyük günahlar kusurlar gibidir Allah'ın affediciliğinde. Umulur ki Rabbim paylaştırırken rahmetini, Bu taksimde günah miktarınca olur rahmeti. Ya Rabbi huzurunda ümidimi çıkarma boşa, Hesabımı da eyleme noksan. Kuluna dünya ve ahirette lutfunla davran, çünkü onun bir sabrı vardır Korkularla bozulan Allah'ım Salat bulutlarına izin ver de Sağnak sağnak boşalsalar Peygamberin üzerine Ailesine Ashabına ve onlara tabi olanların üzerine Müttakilere Temizlere Halimlere ve cömertlere Salat olsun sabah rüzgarı Sorgun ağacının dallarını salladıkça Salat olsun Deveci nameleriyle boz debeleri coşturdukça,